Muhterem Kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif Mübarek Olsun. Cenab-ı Hakk'ın bizlere büyük bir lütfu. Külli iradenin büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak bizi 124 bin küsur peygamberin en güdcesine ümmet kıldı. Meccanen. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. En büyük kitabına bizi muhatap kıldı. O da Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu. Bunlar meccane. Cenab-ı Hak bazı geceleri, bazı gündüzleri de diğerlerinden faziletli kıldı. Cenab-ı Hak Ademoğlu'nu mükerrem yarattı. Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattı. Bir imtihan sebebiyle insanoğlu dünyada imtihan görecek. Nefis ve iblis engelini bertaraf ederse Adem Aleyhisselam'ın yaratılı cennete döndürülecek. İçinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde Cenab-ı büyük bir lütfu, lütfu ilahisi. İnsan ruhu tekamül edecek. Bu tekamül neticesinde Cenab-ı yakın hale gelecek. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla cennete nail olacak. Cenneti anlayabilecek, ruhen derinleşecek. İbadetlerle, hamdla, şükürle, zikirle Nefsani arzular köreltilecek, ruhani arzular, ruhani temayüller tekamül edecek, kalp cenab Hakk'a yaklaşacak. Her ibadetin ayrı insan ruhuna gıdası ve insan ruhunu tekamül ettirmesi, kemale erdirmesi. ilk farz olan ibadet namaz ibadetidir. Hicretten bir buçuk sene evvel farz olmuştur. İczaetten bir buçuk sene sonra da oruç farz olmuştur. Namaz, cenabat, mülakat, oruç, insan ruhunun zarifleşmesi, merhametin artması, Allah'ın verdiği nimetlerin kadirini idrak etmesi, aynı sene içinde de zekat farz oldu. Bu merhamet, şefkat artması sebebiyle, mülkün Allah'ın olduğu idraki içinde kulun olması, Allah'ın verdiği nimetleri Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek için bir vasıta haline getirebilmesi. Okunan ayet Cenab-ı Hak ey iman eden, sizden evvelkileri de oruç farz olduğu gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Yani oruç demek ki bütün insanlık için mecburi bir ibadet. Açlığı tadacak nefsani arzular şehvet vesaire köreltilecek. Ve ruh mesafe alacak. Cenab-ı Hak bu orucun bütün dinlerde olduğunu bildiriyor. Beni İsrail dininde vardı. Bu sonradan bu yalnız Aşure gününe tahsis edildi. Hristiyanlıkta vardı. O da zaman için pehrize döndürüldü. Fakat elhamdülillah bizlerde ümmeti Muhammed'de büyük bir heyecanla Ramazan bekliyor. büyük bir heyecanla ifa ediliyor elhamdülillah. Efendimiz oruç kalkandır buyuruyor. Kalkan olması nefsani arzuları çökertmesi ve cihattır buyuruyor. ve nefis cihadı, en büyük cihadı nefis cihadı. Efendimiz töbük seferinden dönerken Medine-i Münevvere'ye yaklaştılar, sahabenin derileri kemiklere yapışmıştı meşakkatten, zorlukta, bin kilometre gittiler, bin kilometre döndüler. Efendimiz şimdi büyük cihada dönüyoruz buyurdu. Sahabi dedik ya Resulallah bundan daha büyük bir cihat mı var? Evet Efendimiz buyurdu şimdi nefis cihadına dönüyoruz. Bu nefis cihadında da en mühim ibadet oruç olmuş oluyor. Bu şekilde oruç cehennemin bir kalkan durumuna giriyor. Cenab-ı Hak la allekum tettequm buyuruluyor. Yani beklenir ki umulur ki İttika sahibi olursunuz, takva sahibi olursunuz. Yani oruç sayesinde nefisleriniz aşırı duygulardan uzaklaşır, körelir. Umulur ki takvaya erersiniz. Yani nefsin şerrinden korunursunuz. Yani oruç takvaya ermek demek ki ve nefsin şerrinden korunmamız için emredildi. Helaller riyazat halinde yaşanacak askeri hatta. Allah'ın verdiği nimetlerin kadri takdir edilecek. Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamd artacak. Yine Cenab-ı Hak ondan aşağıdaki ayette mazurları bildiriyor. Seferde olanlar, meşakkatli olanlar, hastalar. Fakat her şeye rağmen mazeretler muhaf tutuluyor. Lakin her şeye rağmen oruç tutmadığı için bileseniz sizde için elbette daha hayırlıdır. Yani seferde de olsanız bu orucun bir nimeti ve bir kadri. Ramazan orucu ise sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilseniz ecrine bütün senenin Ramazan olmasını arzu edersin buyruluyor. Ramazan ayı Kur'an'ın indiği bir ay. Yani Ramazan ayı Kur'an'la şereflendi. Cenab-ı Hak Ramazan ayı Kur'an'ın insanları bir hidayet rehberi olarak hakkı batıldan ayına apaçık deliller halinde indirildi, aydır buyuruluyor. Demek ki bir bir Kur'an Kur'an ayı yaşayabilmek, Kur'an'la hemhal olmak, Kur'an'da fâni olmak, Kur'an'la istikametlenmek, Kur'an mesajlarına gönül verebilmek. Yani bir hak buyuruyor, dünya hayatından üç şey baki kalır. Birini sadık arkadaş, Allah için arkadaş. İkincisi, Kur'an'dan alınan feyz, Üçüncü, tenhalarda Allah'la beraber olmak, Cenab-ı Hakk'a olan zikir. Yani Ramazan, Kur'an'la yaşanan bir ay olmalıdır. Kur'an'ın lezzeti tadılmalıdır. Ramazan bir lezzet, bir zevk haline gelmeli. Tabi bu kalbin durumuna göre, bütün müminler aynı rahle başında oturur. Herkes kalbi seviyesine göre bir netice alır bu Kur'an'la kalbin alakasına göre bir, bir netice alır. Hazreti Ömer radıyallahu, kötü bir iş için yola çıktı. Kız kardeşinin evine girdi. Kur'an okurken gördü, hissetti, bir iki tokat attı, kanlar içine bıraktı. Üzüldü sonra, şu okuduğundan okusana dedi. Kızı Fatıma okumaya başlayınca birdenbire dünyası değişiverdi. İş dünya değişiverdi. Demek ki Kur'an'la alaka çok mühim. Kızı Fatıma'nın Kur'an olan alakası, kalbiye alakası Hazreti Ömer'in hidayetine sebep olur. O yüzden herkes aynı rahle başında oturur kalbiye durumuna göre, kalbi seviyeye göre Kur'an'dan ayrı neticeler alır. Yine Cenab-ı Hak nimetlerimi saymakta bitiremezsiniz buyuruyor. Ve bu nimetlerin en mühimi en büyük nimet Er Rahman Celle Kur'an, halakal insan, beyan. Cenab-ı Rahman Kur'an'ı öğretti buyuruyor. Ve insanı yarattı. Yani insanın yaratılma sebebi kulluk için. Li y'urfun Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak. Kimin mülkünde yaşıyor? Niçin dünyaya geldi? Nereye gidecek? Niye yaratıldı? Geliş niye, gidiş niye? bunu farkında olacak. Cenab-ı Hak da bunda rehber olarak Hidayet rehber hüdandır muttaki Cenabı Kur'an'ı öğretiyor. Her kitabın mevcut kitapların menşe-i faniyeler, Kur'an'ın ise menşe-i kaynağı Cenabak. Yani Kur'an-ı Kerim'e böyle bir kalp ile bakabilme, istifade edebilmek için onu beyanı öğretti. Bütün hakikatler Cenabak onu insana öğretiyor. Kur'an'la öğretiyor. Kur'an'la derinleştiği kadar Kur'an, rüştünü ikmal etmiş insanlığa son mesaj ve son çağrı. Kur'an, muradı ilahi ifade eder. Kur'an'dan ancak Allah'a yakın olanlar daha iyi anlarlar. Kur'an tefekkürü sevdirir, düşünmeye sevk eder ve düşünmeyi tefekkürü kolaylaştırır. İnsanın iç alemini temizler. Mümin Kur'an'la doğduğu zaman kemal bulur. Kur'an bizde kalbi yapımız kadar derinleşir. Bedeni temizlik kadar kalbi temizlik de zaruridir Kur'an'a aşina olabilmek için. Cenab-ı Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sağır ve kör davranmazlar buyuruyor. Onun için Kur'an evet vefat edenler de okunur ama Kur'an diriye gelen insanlara gelen bir müminlere bir hidayet rehberi. Yine Kur'an'ın nasıl bir tesir ettiğini cenabe hak bildiriyor. Ve bu tesirle kendimizi bir kıyas edin bize Kur'an tesiri ne kadar? Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan buyuruluyor. Demek ki kalp öyle bir hale gelecek ki Kur'anla imanlar artacak, kalp bir lezzet haline gelecek. Kur'an mesajları tatbikata geçecek. Kur'an ve sünnet modeli hayatın her tarafını aksedecek aile hayatı, ticari hayat, iktisadi hayat, içtimai hayat. Ve lâzım peygamber Efendimiz'e büyük bir lütuf. Kainatı tefekkür ayrı bir lütuf. Bu kainatı tefekkür insana verilmiş bir keyfiyet. Zerreden küreye ne dikkat etsek, kalbini derinleşirse binbir türlü hikmet, binbir türlü ibret, ilahi bir sanat harikası, bir icat hediyesi kainat. Bu mübarek günler ve geceler ayrı bir lütuf. Ramazan kulluktaki eksiklikleri, kulluktaki hastalıkları tedavi ayı olmuş oluyor. Sanki manevi bir hastane. Ramazan'da vazifelerimiz tefekkür arttırmalı. Cenab-ı Hak bir tefekküre davet ediyor. ya يَعْقُلُونَ اَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ülül <gülüyor> elbab. Düşünmez misiniz, akıl erdirmez misiniz, akıl sahipleri? Kendimiz de tefekküre davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl, nereden meydana geldik? Niçin meydana, niçin yaratıldık? Medeni hayatını bir nutfeden, bir spermden nasıl meydana geldi? Nasıl halden hale geçti? Nutfe, alaka, mudgallahim, izan vesaire. Nasıl şekilsizlikten en güzel bir şekilde Cenab-ı Hak dünyayı getirdi? Cenab-ı Hak soruyor ey insan diyor seni şekilsizlikten en güzel bir şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor niye aldanıyorsun bir nokta kadar olmayan bir şeyden bu kadar içimizdeki cihazlar bu kadar sistem nasıl meydana geldi ve bu sistem nasıl çalışıyor dünya hayatıyla tefekküre davet ediyor biz ömür verdiğimiz insana baştan güç kuvvet veririz buyuruyor Ondan sonra yardımcın ters yüz ederiz. Dilek Küsü Filhak efelayakulun insan akıl verdirmel mi yolculuk nereye? Niye yaratıldın? Güç kuvvet nerede? Şimdiki durumun nerede? Bu yaşlılık, ihtiyarlık, çakülün bozulması, kimyanın bozulması bir yolculuk nereye? Dünya hayatını ahiret hayatı kadar kıyas yaptı diyor Cenab-ı Hak bize. İlla aşiyeten evduhaha sanki bu dünya hayatı ahiretten bir bakışla bir akşam karanlığı veyahut bir kuşluk vakti. Semaala tefekküre davet ediyor gökyüzüyle, o sonsuz alemi. Atmosferle tefekküre davet ediyor. Tabiat hadisesiyle ikaz ediyor depremler vesaire, benzer felaketler. Velâ Cenâb'a kulun bu tefekkürü arttırması, tefekkürle ibadet kolaylaşacak, kuşu artacak. Cenab-ı yaklaşmaya tefekkür vasıta olacak. Demek ki birinci Ramazan'daki zihni vazifemiz tefekkür artırma ve Allah'ın nimetlerini düşünme ve bu nimetlerin yarının hesabını düşünme. Cenab-ı Kıyamet suresinde insan başı boş bırakılacağını zannediyor buyuruyor. Müminin suresinde biz insanı abes yaratmadık, insan huzurumuza gelip hesap vermeyeceğimizi zannediyor buyuruyor. Nuhan suresinde biz yüzünü, yeri ve içindekileri bir oyun eğlence olsun diye de yaratmadık buyuruyor. Velhasıl Ramazan-ı Şerif'te en büyük tedavi tefekkürün artması. sadiş Razi, olgun kimseler için ağaçlardaki bir tek yaprak marifetullah için Allah'a tanınan bir divandır buyuruyor. Affedersiniz, ahmaklar içinde bütün yapraklar, bütün ağaçlar bir tek yaprak bile değildir. Yeni bir hak dostu, bu alem akiller için seyir bedayı, bedai, ilahi azamet, ilahi sırlar, ilahi hikmetleri, ilahi tecellilerden ibret alma, ahmaklar içinde yemekte şehvet.